Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı ile ilgili ayet var mı? diyor. Evet hocam. Bir, müminlerin kabirde azak göreceklerine dair bir ayet-i kerime yok. Ama e, kafirlerin ve münafıkların kabirde azak göreceklerine dair Kur'an-ı Kerim'de ayeti var. A i̇ki tane ayet-i kerime var. Birisi Firavun ve ailesinin e, kıyamet azabından önce, kıyametten önce azak göreceklerini beyan ediyor. Bir de münafıkların kabirde azap göreceklerini beyan ediyor. Şimdi bazıları diyor ki efendim dünya veya kabir hayatı azap yeri değil ki ahirettir azap yeri diyorlar. Böyle söyleyenler Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri okumuyor veya anlamıyorlar. Şimdi Allah dünya dünya hayatı ceza yeri değil diye bir şey yok ki. Yani Cenab-ı Hak dünyada da ceza verebilir, kabirde de ceza verebilir. Nihai ceza cehennemdedir. Şimdi mesela Lut kavmi homoseksüellik yapıyordu. Yani erkekler birbirleriyle ilişki hı hı. kuruyorlardı. Allah tepelerine taş yağdırmak suretiyle helat evet. ettiler. Mesela Hazreti Nuh kavmi, efendim işte futlara tapıyordu. Peygamber, Hazreti Nuh peygamberi yalanladılar. Zulümde, inkarda ve isyanda ısrar ettiler. Cenab-ı Hak da işte yerin sularını fışkırttı, göğün suları boşaldı ve Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da dahil olmak üzere iman etmenler helak oldular. Yani dünyada da Cenab-ı Hak ceza verebiliyor. Şimdi dünyada ve ahirette ceza diye ayetler var. Benim afet ve musibetlerle ilgili bir kitabım var. Yani afet ve musibetler sebep o sonuçları diye bu konuyu çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Konuyla ilgili Kur'an ayetlerinin hepsini Tek tek çıkarttım hadis şeriflerin hepsinde çıkarttım bir kitap oldu dördüncü baskı yaptı onun için dünyada da Allah cezalandırabilir kabir hayatında da cezalandırabilir bir daha söylüyorum müminlerin kabirde azap edileceğine dair bir ayet yok ama kafir ve münafıkların azap edileceğine dair ayet var iki efendim biz her şeyi Kuranda ararsak sabah namazının iki reket olduğunu akşam namazının 3 rekatı olduğunda Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Bu soruyu soran kardeşimizin kafasını muhtemeldir ki sayıları %1'i geçmeyen Hadisini bir kısım akademisyen kişilerin, akademisyen olmasa bile buradan ismini vermediğim bazı televizyon medya hocalarının söylemlerinden etkilenmiş gözüküyor. Efendim hadisi şeriflerde yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadislerinde ki hadisler Kur'an'ın beyanıdır. Peygamberin temel görevlerinden birisi Kur'an'ı tebliğ etmektir. Diğeri de Kur'an'ı tebyin etmektir. Tebyin etmek demek beyan etmek, açıklamak demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de namaz var. Namazın nasıl kılınacağını açıklayan peygamberimiz ve vesselamdır. Dinin pek çok konusu, dinin pek çok konusunun detayı ayetlerle değil, hadis, hadis. şeriflerle beyan edilmiştir. Onun için efendim siz hadisleri görmeden sadece Kur'an-ı Kerim'de var mı dersin. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de yok. Hadislerde varsa yok mu diyeceğiz? Onun için hadis-i şeriflerde e, kabir azabı, müminler içinde kabir azabı olduğunu beyan eden, hani nasıl Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayanın, zekat vermeyenin mümin bile olsa cehennemde cezalandırılacağını bildiren ayet olduğu gibi e, bir kısım günahları işleyen kimselerin de daha kabirliyken azap göreceklerini bildiren hadisler var. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazların akabinde Allahümme inniye a'udhubike min azabil kabri diye Allah'ın kabir azabından sana sığınırım diye dua etmiştir. Namazların akabinde. Bu hadis-i herifte sahibi hadis-i Demek ki var. Yani bütün hadis kitaplarında var. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i ve diğer hadis kitaplarının hepsinde var. Onun için kabir azabı diye bir şey var. Peygamberimiz de e, kabir azabından Allah'a sığınmış ve kabir azabından Allah'a sığının diye de bize tavsiye etmiştir. Bu kardeşimizi de bizi de Cenabı kabir azabından, cehennem azabından, dünya azabından muhafaza buyursun. Amin hocam, Allah razı olsun.